Dinleyenler hatırlayacaktır programımda ilk bahçelerden bugüne değişen bahçecilik anlayışlarından da bahsediyorum Bahçe insanın doğayla nasıl bir ilişki kurduğunu anlatır bize çünkü Aristoteles'in söylediği gibi insan ve doğa arasındaki ezeli ilişki bahçede ete kemiğe bürünür İlk bahçelerin cennet bahçesinin dünyadaki görüntüsü olarak tasarlandığını, orta çağdan Rönesans'a uzanan zaman diliminde ise dinsel sembolizmin yerini hümanizme bıraktığını, hümanizm etkisiyle insan için yaratılan bahçelerin tüm Avrupa'yı da sardığını, katı bir geometriye dayanan Fransız usulü bahçe anlayışında ise insanın doğa üstünde tam bir egemenlik kurduğunu anlatmıştım daha önceki programlarımda. Fransa'da geç Rönesans ve barok bahçelerinde basamaklı kaskatlar, teraslar, budanmış mazılar ve heykeller doğal öğelerden daha çok öne çıkar. Bina ve bahçe eksenine oturtulmuş Vista'nın önemsendiği mimari bahçe anlayışı hakimdir. Ve tüm Avrupa'da bu akımın etkisi altındadır. Ama o simetrik kurgudan, Vista'dan öteye gidemez bu anlayış. Yeni bir yaklaşma ihtiyaç vardır. O da İngiltere'den gelir. E i̇şte biz bu manzara bahçelerini bitkilerle adeta resim yapılan İngiliz bahçelerini konuşacağız. E 17. yüzyılda tüm Avrupa e, Fransız bahçe anlayışı etkisi altına girmiştir ama sonraki yüzyılda durum değişir. E, endüstriyel e, devrimle birlikte İngiltere doğal yaşamın özgürlüğüne karşı e, mekanik yaşamın olumsuz sonuçlarını sorgulan ilk ülke olarak zaten buna hazırdı. E, düşünürler asıl vahşiyi övüp yüceltiyordu ve hemen her konuda doğal olana özleme dile getiriyordu e, Manzara bahçesinin düşünsel arka planını e, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Gönül ev yapanın e, İngiliz bahçe anlayışına kısa bir bakış yazısından da yararlanarak size aktarmaya çalışacağım Gabriel Van Zule'nin Dünyanın Tüm Park ve Bahçeleri kitabından da yararlandım onu da belirteyim Eklüterenin e, Gaspar Pusan ve Salvatore Rosa gibi yeni ekol e, doğa ressamların eserleri, yeni edebi akımlar e, ve İngilizlerin doğa sevgisi birleyici olur. E, pitoresk denen bu yeni anlayıştı. E, bahçe tasarımı doğal öğelerin bir senaryo içinde kurgulandığı bir tür doğa Resmidir ee, özellikle 1710 ile 1730 yıllarını kapsayan e, bu dönemde e, resim, e, estetik ve özellikle şiirle uğraşan e, sanatçılar e, ve düşünürler Önce kompozisyonu tanımlıyor bundan sonra uygulama için e, mimara ve bahçıvana başvuruluyordu e, Bu hareketin destekçileri arasında İngiliz deneme yazarı, şair ve siyasetçi Joseph Edison'da Vardır. Ve şair Alexander Pope da vardır. Bu iki isim e, Fransız usulü bahçenin yapayla alay ediyorlardı. Edison'ı şöyle der örneğin. E, niçin bir malikane arazisinin tümü sahibinin zevkini tatmin ettiği kadar karda getiren tarlarla donatılmış bir tür bahçeye dönüştürülmesin? Mısır tarları pekali hoş bir görünüş verebiliyor. Hele aralardaki patikalar biraz daha özenle bakılır çayırların doğal örgüsüne biraz el, de el değdirilip birkaç ufak sanat eklentisi ve toprağın kabulleneceği ağaç ve çiçeklerle pekiştirilecek birkaç dizi çitle de geliştirilirse. Çağdaş Bahçe uygulaması bu yılına ne kadar da aykırı. Doğadan uzaklaşmayı sanki görebiliyoruz diye yazar. E, Pope da e, Lord Burlington'a mektup şiirinde e, mimarinin ve tasarının Doğa yansıtması gerektiğini söylüyordu. Sanatçıların ortaya koyduğu bu kuramı ilk hayata geçiren mimarlar ise William Kent ve Charles Bridgman olur. Bu e, gelişmeler olurken bir yandan Fransa'da e, Jean-Jacques Rousseau e, yozlaşmanın karşısında doğal düzenin e, saflığını koyuyordu. E, Almanya'da e, Schiller ve Göte İngilizlerin icat ettiği manzara bahçesiyle yorumlanan romantik akımı göklere çıkarıyordu. Ee, barok ekolünden gelen Bridgman'ın e, Fransız bahçelerinin katı geometrisine karşı ilk yaptığı şey çizgileri e, o sert çizgileri yumuşatmak olur. E, onun tasarladığı malikane bahçeleri çağın yenilikçi ruhunu da e, gözler önüne seriyordu. E, Avrupa'nın en bilinen manzara bahçelerinden Şehri'ndeki Stowe da e, onun çalıştığı bahçelerden biriydi. Tasarımlarında araziyi Doğal biçimden daha doğal bir görüntüye kavuşturmak için bazen e, yapay tepecik ve göllerle yeni baştan düzenliyordu. E, eğri çizgi yani es eğrisi güzellik çizgisi diye anılıyordu. E, artık e, ufka ulaşan bir ekseni yarattığı vista değil, doğallığı daha da ileri götürmek adına bahçeyi e, çevredeki tarların da bir parçasıymış gibi gösteren ha-ha kavramı öne çıkar. Ee, dışa yönelme, e, fiziksel boyutları zaten büyümüş olan İngiliz bahçesinin algılanma boyutlarında genişlenmesine yol açar. Ee, öyle ki artık e, bahçeden değil araziden söz ettiriyor. Hatta bu meslekte arazi bahçeciliği olarak anılmaya başlıyordu. Ee, geniş e, İngiliz arazi bahçeleri e, bir senaryoya da bağlı olarak, Çeşitli mimari öğelerle yani tapınaklar, çoban kulübeleri, gotik yıkıntılar, kemerler, obeliskler, paladyen köprüler ve grottolar gibi yapısal öğeleri de içermeye başlıyor. Doğa düz çizgiyi sevmez sloganını ortaya atan William Kent dostu Alexander Pope'un da söylediği gibi bahçe sanatının aslında manzara ressamlı anlamına geldiğine inanıyordum. Ee, birkaç yıl sonra Pütöresk üslubun bir diğer ismi Lancet Brown da e, Arazi bahçiciliğinde önemli bir isim olarak Ortaya çıkar ee, 1750'lerden 1790'lara dek e, süren Uzun meslek yaşamı boyunca İngiltere'deki pek çok Malikane arazisini o tasarlar ee, Onun yaklaşımına göre Manzarada suyun varlığı Önemlidir ama doğal bir Göl gibi görülmelidir tasarımlarında göz alabildiğine uzanan çimenlikler vardır, eşit uzaklı, uzaklıkta dikilmiş ağaçlar, kıvrılan göller ve büyük bitkiler de hassas bir ölçek duygusuyla bir araya gelir. Kendisine emanet edilen arazilerin olanaklarını zorlamasıyla bilindiği için Capability Brown lakabıyla anılıyor bu tasarımcı. Ama bu onun bu aşırı doğal yaklaşımı tabii kimi tepkileri de yol açar. Ee, Sir William Chambers, eleştirenlerden biridir örneğin şöyle der onun e, tasarımları için: ee, "Brown'un bahçeleri doğadan öylesine tıpatıp kopyedilmişler ki bildiğimiz tarlalardan pek az değişik. Ee, ziyaretçinin önüne ilk çıkan üzerinde döne döne dolaşarak zaten gördüğü geniş yeşil tarlayı seyredeceği kıvrımlı bir patika oluyor." Arada bir ufak sıra veya bir tapınakçık görüyor, bu keşfini seviniyor, oturup yorgun bacaklarını dinlendiriyor ve sonra güzellik eğrisini lanetleyerek bitkin hiç gölge olmadığından güneşten kavrulmuş bir durumda daha fazlasını görmemeye karar veriyor. Artık bahçeler kalmamış, yerlerinde bir çimenlik, kıvrılı bir dere, ağaçlandırılmış tepeler, mazların etrafında dolanan çakıl kaplı patikalar var ve bunların tümü o çok aranan Mr. Brown tarafından, Modernize edilme çabasının sonuçları diyerek eleştirmiş. Biraz da Brown'un e, olumsuz etkisi sonucu informal yani biçimsel olmayana karşı bir tutum gelişerek e, bahçe tasarımda formal yani biçimsel olan e, yeniden gündeme gelir. E, bu eğrimi ilk e, dile getirenlerden biri Humphrey Repton olur. E, ondan öncekiler yani William Kent, e, de e, Brown'da e, işleriyle ilgili bir yazılı kayıt e, plan ya da not bırakmamıştır ama Humphrey Repton e, yapıtlarını içeren dört kitap bırakmış arkasında. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Sonra Repton işleriyle devam ederiz. E, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 21 numaralı Piano konçertosunu e, onun Andante bölümü dinleyelim. Sonra tekrar beraber olacağız. <gülüyor> Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. topyada İngiliz bahçecilik anlayışını, manzara bahçelerini konuşuyoruz. Ee, Repton'un biçimsel olanı yeniden gündeme getirdiğini söylemiştim. Repton mekanı ruhunu yani Neigenis Loci'yi mükemmel biçimde kavramıştı. Burada not e, olarak da eklemeliyim. Yani, Repton'un başarıya ulaşmasında... E, sadece yeteneği değil müşterilerini cezbetmek için geliştirdiği orijinal sunum yöntemi de e, önemliydi. Redbook Books denen e, meşin ciltli kırmızı kitaplardır bunlar. Bu kitaplardaki sulu boyar resimlerinde projelerinin öncesini ve sonrasını e, gösteriyordu. Açılar, açılır sayfalar üzerinde. E, Repton e, bahçelerinde 18. yüzyılın idealleriyle yeni yüzyılın getirdiği yenilikleri birleştiriyordu. E, romantizm akımında etkisiyle e, Taraçalar, korkuluklar e, Çiçek dikili bahçeler vardır e, Kendi ifadesiyle e, Düzenlenmiş çiçek bahçeleri Ölçülü olmak kaydıyla kabul edilebilir e, Ona göre e, Ünlü e, kırmızı kitaplarından birinde Repton'un krevinin 1816 yılındaki görünüşü de vardır. E, Viktoryan çağın etkisiyle e, bahçelerin çiçeklenmeye ve renklenmeye başladığını görüyoruz bu resimden yola çıkarak. E, Repton'un 1818 yılında e, ölümünden sonra e, en etkili bahçe tasarımcılarından biri e, bahçecilik ansiklopedisinin de yazarı John Credis Ludon olur kuralsız pitoresk üslubu izleyen genç bir bahçıvandır. Ama Avrupa'yı yaptığı uzun yolculuklardan sonra kurallı bahçeyi, antik üslubu yeniden gündeme getirir. Gardner magazinde Victorian ahlakına uygun olarak her bitkinin güzel yanlarını vurgulandı. Düzenlenmiş çeşitliliği öne çıkarır o. Bir yandan da doğal ile geometrik arasındaki ikilem sürüyordu o dönemde. Bazı Bahçelerde doğal yaklaşıma ağırlık veriliyorken bazılarında geometrik düzen hakim oluyordu 1840'lardan sonra da keşif seferleriyle gelen egzotik bitkilerin çoğalması botanik zenginliğin artmasını sağlıyordu Ama bir yandan da renk ve biçim karmaşasına yol açıyordu Yeni bitkilerin ithalinde bir patlama yaşanır o dönemde 18. yüzyılın sonunda itibaren e, amatör bitki araştırmacılarının yerine deneyimli botanikçiler alır. E, fidanlıklar dünyanın dört bir tarafına bitki toplayıcılarını gönderir. E, yeni icatlar ve gelişmeler olur. E, bütün bunlar aslında İngiliz bahçelerinde etkiler. E, 1845 yılında e, cam e, üstündeki verginin de kalkmasıyla... ...İngiliz orta sınıfına ait evlerde limonluklar yapılmaya başlar. Küçük toprak sahipleri de egzotik türleri iklim alıştırmak... ...dikilecek çiçek stoğunu arttırmak, portakal bahçeleri kurmak için limonlukları tercih ediyordu... Bahçe dergilerinin yaygınlaşması, küçük bahçelerin çoğalmasını da sağlar. Ortalama İngiliz için bahçıvanlık en popüler hobi haline gelir bu dönemde. Joseph'in Malmezon Şatosu'nun bahçesini orada yetiştirdiği gülleri bir programda anlatmıştım. Manzara bahçesine düşkündür Josephine ve botanyaya gerçekten de ilgi duyanlardan biridir. Ve konumu sayesinde... En iyi botanikçilerin yardımıyla dünyanın dört bir yanından gelen bitkilerin koleksiyonunu yapabilmişti. Güney Amerika yolculuğunda Humboldt'la e eşlik eden Ambon Planda Malmezon bahçesinin yine destekleyenlerden biriydi. İmparatorluk döneminden sonra İngiltere'den ülkeleri Fransa'ya dönen göçmenler. E, o sırada moda olan manzara bahçelerinin Fransa'ya da girmesine neden olur. E, baş tasarımcıdan biri de Gabriel Toa olur. İngiliz bahçelerinin akılcı yaklaşımını Fransız usulü bir sistemle birleştirir. E, patikalar ve ağaçlıklı yürüyüş yolları, e, dairesel çim alanlar e, ve çiçek tarları vardır. E, bu sistemde çok basit bir modele dayanıyordu bu. E, devrim birlikte Fransa'da e, saraylara en, e, el konmasıyla birlikte bazı bahçeler e, kamusal alanlara dönüştürülüyordu e, Jardin de Plante örneğin e, İngiliz bahçelerinde bir örnektir e, aslında e, ulusun e, görsel açıdan yüceltilmesiyle doğanın buluşturulması Garden yani halk bahçesi düşüncesi e, e, Paris'ten Viyana'ya ve Berlin'e de yayılır Paris'teki ünlü e, Perleşez Mezarlığı da e, yine kıvrımlı yürüyüş yolları, ağaçlık alanları, e, göl ve gül etleriyle tam bir manzara bahçesidir. E, İngiltere'deki Hyde Park da yine toplumsal reformun sonucu doğmuş bir e, park. 1860'ların sonunda e, Fransa ve İngiltere'nin neredeyse bütün büyük şehirlerinde halka açık parklar vardı. Napolyon ve Paris gibi çalkantılarla dolu bir kenti yeşil adacıklar ekleyerek toplumsal uyum yanılsaması yaratabileceğinin farkındaydı, o bilinçteydi. Cennet bahçesi temasının kent bahç yaşamının zar zararlı etkilerini ortadan kaldıramasa bile gerilimleri dindirebileceğine inanıyordu. Paris'in bu yeni park anlayışının aslında kitlelerin denetim altına alınmasını amaçlayan bir stratejinin sonucunu olduğunu söylemek mümkün rahatlıkla. E, bu model fazla değişmeden Avrupa'nın diğer ülkelerinde ve sömürgelerde de e, uygulanmaya başlar. Öte yandan e, abartılı Victorian bahçelere karşı güçlü bir tepki de doğar. E, zanetkarlık becerisine eskiye saygınlığını kazandırmak amacıyla yola çıkan e, Arsene Crafts akımından Etkilenen İrlandalı William Robinson Örneğin e, egzotik bitkiler Yerine eski İngiliz gelene dönüşü e, Savunur e, Bitkilerin büyüyüp serpilmesine izin vermenin e, Renklerine yapraklarına biçimlerine Ve yaratışlarının saygı Göstermenin önemli olduğunu söyler e, 1871 yılında Yayınlanmaya başlanan The Gardens dergisinde de Görüşlerine geniş bir kitleye ulaştırır e, Robinson'ın İngiltere'nin Yerel çiçeklerin savunması gibi bir yandan da e, Linnean Society üyesi Henry Ernst Miller İngiliz doğasının güzelliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor, söylüyordu. E, naturalizmin yani bu düşüncelerin İngiltere'de doğmuş olmasının en önemli nedeni aslında e, İngilizlerin kır yürüyüşlerine merakı olduğunu da söyleyebiliriz. Bir İngiliz için bahçe ...içinde uzun uzun oturulacak, düşünceye dalınacak ya da barok bahçeleri gibi tiyatro oyunlarına yer verecek bir ortam değildir. Açık hava etkinlikleri zaten açık hava etkinlik için, etkinlik için zaten uygun bir iklimi de yoktur şu ülkenin. İngiltere'de bahçe başlarda evin dışa doğru bir uzantısı olarak düşünüyordu ama bu yeni akımla birlikte bahçe evin değil doğanın eve uzantısı olarak görülmeye başlar. Tabii bu görüşe karşı çıkan e, peyzaj mimarının amacının bitkileri oldukları gibi göstermek değil, olmadıkları gibi göstermek olduğunu düşünenler de vardır. E, ve bu biçimselin ve doğalın savunucuları arasındaki tartışma sürer gider ve bu da tabii ileride 20. yüzyıl bahçelerinde etkiler. Ama bahçe sanatının 20. yüzyılda nasıl değiştiği de bir başka programın konusu olsun. Evet sevgili dinleyiciler, 18. yüzyıla damgasına vuran manzara bahçesi anlayışından e, zanaatin yüceltilmesini, naturalizminin bahçeleri nasıl Aslında konuştuk e, vaktimizi el verdiğince. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kal.